Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah ve sahbihi ecmaîn. İmma ba'd değerli kardeşlerim, bugün yine Kitabu Tevhid adlı dersimize devam edeceğiz. Süleyman et-Temimi'nin bu güzel eserini şerh yapmaya çalışacağız. Kaldığımız bap babı ihteram-ı asma-illahi ve teğyirül Allah'ın isimlerine saygı ve bu saygı gereği isim değiştirmek. Bu bapta kaldık değil mi? Hatırlıyoruz. Allah'ın isimlerine saygı ve bu bapta aynı şekilde Allah Subhanahu ve Teâlâ'ya layık olan bir ismi bir beşer aldığı zaman o ismi değiştirmek babı Allah'ın izniyle bugün bu konuya değineceğiz. Kardeşlerim, muvahhid bir Müslümanın Allah'a karşı saygılı olması, edepli olması imanının gereğidir kardeşlerim. Muvahhid bir mümin Allah'ın dinine gösterdiği saygıyı ismine de sıfatına da değer göstermesi gerekir. Bu imanın tevhidin gereğidir. Mesela bazı isimler var ki Allah subhanahu ve teala'ya aittir. Bazı isimler vardır ki onlar da beşere aittir. Bu yüzden bir Müslümanın Allah'a ait olan bir ismi ve sıfatı kendisine celaline layık olmayan bir tarzda alması kesinlikle yakışmaz değerli kardeşlerim. Yanı sıra diyelim ki bazen çocuklarımıza evlatlarımıza isimler veriyoruz değil mi? Çocuklarımıza vermiş olduğumuz isimler Allah'ın isimlerinden olduğu takdirde biz bu isimleri vermememiz gerekir veya bu isimler varsa da bunları değiştirmeliyiz değerli kardeşlerim. İnşallah bu bab da bize bunu öğretecek Allah'ın izniyle. Peki Allah'ın isimlerine saygı nasıl olur? Sıfatlarına nasıl saygı olur? Biliyorsunuz nasıl dinine saygı göstermek gerekiyorsa Rabbimizin güzel isimlerine esme-ül hüsnasına da hürmet göstermek Onları muhafaza etmek, onlarla alay etmemek, onların bize emrettiği bir şekilde kitabın ve sünnetin bize bildirdiği gibi doğrulamak gerekir. Mesela bazı isimler takvimlerde yer alıyor değil mi? Veya dergilerde yer alıyor veya böyle dokümanlarda, fotokopilerde yer alıyor. Onların yere atılmaları ve yerlerde onların üzerine basılması, onlara hürmetsizlik Allah'ın ismine ve onun güzel sıfatlarına en büyük hürmetsizliktir. Bazen insanlar takvim yapraklarına çok değer verirler. Orada bulunan bir ayeti ve hadisi muhafaza etmeye çok gayret gösterirler. Bu niyetler çok salihane niyetler, çok güzel niyetler. Ancak bazen o insanların onlara verdikleri değeri tevhide ve şirke değer vermediklerini görürsünüz. Kalplerinde tevhid olmadan şirk bina etmişlerdir ama yanı sıra Takvim yaprakları yere düştüğü zaman onları kaldırmakta aciz kalmazlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Takvim yaprağına değer verdikleri kadar tevhide de şirkede değer verseler öğrenseler çok daha hayırlı olurdu. Kim Allah'ın ismini şiarını yüceltirse Allah da onu yüceltir kardeşlerim. Bakın Allah kitabında bize kendisine ait olan bildirdiği şiarının yüceltilmesi gerektiğini emrediyor. Hac suresi. 32. ayet-i kerimede ve men yüazzim şaairullah fa İşte böyle kim Allah'ın şiarlarını yücâtırsa şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Bakın Allah kendi şiair dediğimiz emir ve hükümlerinin, isim ve sıfatlarının, dininin yüceltilmesi gerektiğini, saygı duyulması gerektiğini emrediyor. Bunlara saygı duyanın kalbinde takva olduğunu haber veriyor. Demek ki kalbimizdeki takvanın en büyük alametleri şair dediğimiz Allah'ın emirlerini, hükümlerini yerine getirmek yasaklarından da sakınmaktır. Allah namazı emretmişse namazı ne yapacağız? Yücateceğiz, kılacağız. Eğer Allah bizi faizden, haramdan, masiyetten de uzak durmaya davet etmişse ondan da uzak kalacağız. İşte bütün bunlar nedir kardeşlerim kalbin? Takvasındandır. O halde başlığımız Allah'ın isimlerine saygı ve bu saygı gereği isim değiştirmek. Peki bu başlıkla tevhid kitabımızın alakası ne? Yani bu başlık bize tevhidle alakalı olduğu kesin. Acaba alakası ne bu konuda sizden kardeşler bilgi alalım. Evet. Evet İbrahim. göre hoşluk. Evet. Güzel. İsim ve sıfat devidine girer. O zaman ne yapacağız? Evet. Allah'ın isim ve sıfatları yaratılmış mahlukana, canlı ve canlısı vermemek gerekiyor. Evet. O da güzel bir nokta. Evet Muhammed Emin. İsim ve sıfatların gücünlük şartını e, Allah'a isimleri ve sıfatları da görebilmek Evet. evet Allah'ı isim ve sıfatlarıyla... Bil, billemektir. Evet Yakup isimlerden laffızlarda kullandığımız kelimeler Allah'a e, layık olan isimlerde evet. biz başka bir beşer verdiğimiz ama bu kıyasla tevhide şirke gittiğinde böyle evet. bir, bu babı getiriyor hocam güzel başka eklemek isteyen var mı bu konuda evet dostlar kardeşler evet kitabımızın kitab-ı tevhidin başlıkla vakası nedir Evet, İdris. Hocam burada Allah'ın ve beşeri zaman o beşeri de denk ki bu da bir en büyük erişimdir. Evet. O halde Allah'ın isim ve sıfatlarına saygı duymak, yüceltmek, büyüklemek Allah Sübhanu ve Teala'ya layık görmek tevhidin gereğidir. Allah'a ait olan bir ismi bir beşere verirsek, değil mi? Allah'a ait olan bir sıfatı bir beşerde e, nitelendirme yaparsan bu yakışmaz. O halde Allah subhanahu ve teala'nın ismini celaline layık bir şekilde kendisine layık görmemiz lazım kardeşlerim. Ee, başlıkta yer alan kardeşlerim e, saygı gereği ismi değiştirmekten maksat nedir? Başlıkta hani ana başlıkta ne vardı? Saygı gereği ismi değiştirmek vardı. Bundan maksat nedir? Allah'a ait olan bir ismi beşere vermemek verilmişse de onu o beşerden değiştirmektir. Mesela birine Rabbul Alemin denilmez. Çünkü Rabbul Alemin kimdir? Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Malikev'l-Din denilmez. Neden? Çünkü Malikev'l-Din Allah'a aittir. O kardeşle ilgilenir misiniz? Keyfe haluk ahi. Enta allazi ttasauta Maşallah, ekremek Allah. Tafadıl, tafadıl. Halas, tafadıl. İnşallah ba'da dersine tekellem inşallah. Ve mälikil, mesela Malik'il muluk değil mi? Malik'il melik veya diyelim ki ne meliklerin meliki buna benzer bir ismi geçen haftalarda da değindik. Verilmeyeceğini söyledik. Çünkü bu isimler sadece Allah subhanahu ve teala'ya ait olan isimlerdi. O halde Allah'a ait olan bir ismi Asla bir beşere kesinlikle vermeyeceğiz. Peki bu konuda birinci delilimiz nedir? Birinci delilimizi hemen okuyacağız. Şimdi zaten delilde gelecek ee, Ebu Şureyhin aslında önceki ismi nedir? Ebu'l-Hakem. Yani hakem ismine kime aittir? Allah'a hakim kimdir? Allah Subhanahu ve Taala'dır. Bir insanın hakem veya hakim olması asla caiz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göreceksiniz onu değiştirecek aslında bizim buradan çok çıkartacağımız dersler var bazen müslümanlar ne diyorlar metin kadir samet böyle isimler veriyorlar değil mi malik. değil mi malik diyorlar peki bütün bu isimler Allah'ın Allah'ın isimleri değil mi Allah'ın isimleri biz bu isimleri o halde Allah'a ait olduğu için vermeyeceğiz evlatlarımıza peki ne diyeceğiz Melik, değil mi abdülrahman abdülvehb abdülmetin Abul Kadir. Bu isimleri bu şekilde vereceğiz. Tamam mı kardeşler? Şimdi delili göreceğiz. Evet. Kim okuyor? Eyüp. Ebu Şürek radıyallahu anh'tan rivayet edilmişti. Şöyle ki Ebu Şürek'e Ebu'l Hakem yani hükmün babası başı kinyesi verilmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki muhakkak ki el hakem ancak Allah'tır ve hüküm de ona aittir. Ebu Şürek radıyallahu anh, dedi ki benim kabilem bir şeyde ihtilafa düştüklerinde bana gelirler. Ben de aralarında hüküm veririm. Ve ardından iki tarafa verdiğim hükme razı olurlar dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ne kadar güzel. Senin çocuğun yok mu dedi. Dedim ki isimleri Şüreyh, Müslüm ve Abdullah. Dedi ki en büyüklerin hangisidir? Şüreyh dedim. Dedi ki öylese sen Ebu Şüreyh'sin. Ebu Davud ve başkaları rivayet etmiştir. طيب هو يقرأ بلغة تركية أنت تقرأ إن شاء الله بلغة عربية ها اقرأ تفضل. <تصفيق> عن أبي شريح إن أنه كان يكنّ أبا الحكيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكيم وإليه الحكم. الله. فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. Bana, "Ne daha iyi? Bu mu? dedi. "Yok, bu daha iyi. daha güzel bir formatta ders yapmaya başladık. daha Öncelikle bu hadisimiz Cami-ül Sagir'de ve i̇rve Ul Galil'de İmam Albani tarafından sahih olarak bize naklediliyor. Bu hadisimiz sahihtir. Bunda hangi bir illet, sahat sorunu yoktur kardeşlerim. O halde burada bu hadisin bize öğrettiği husus nedir? Bizim başlıkla alakası nedir? Burada akidevi bir bakış açısı ortaya koyuyor değil mi Peygamberimiz? Daha önce Ebu'l-Hakem olarak bilinen birinin Allah Resulü'nün yanına geldiğinde kendisini Ebu'l-Hakem olarak tanıttığını Peygamberimizin de kendisinden razı olmadığına şahit oluyoruz değil mi? Ona sorduğunda senin adın nedir dediğinde Ebu'l-Hakem diyor peki diyor senin başka oğulların var mı dediğinde en büyük oğlunun Şureyh olduğunu öğrenince Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki senin adı bundan sonra Ebu Şureyh olsun diyor. Bakın ismini değiştirdi mi Peki neden? Allah Resulü ve Vesselam bunu açıkça beyan etti değil mi? Yani neden değiştirdi burada? ''İnnallâhuvel hakemu ve ileyhil hükûm'' Şüphesiz ki hükmeden kimdir? Allah. Allah'tır. Hakem olan kimdir? Allah. Allah'tır. Hüküm kime döner? Allah'a. Yani burada hakim olan Allah'tır. Dolayısıyla sen Allah'a ait olan bir ismi aldın. Bu sana yakışmaz. Bundan sonra sana Ebu'l-Hakem demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? bu şurayı diyeceğiz. Ve tekim onun adı o şekilde kaldı. İnsanlar arasında da meseleleri yine kadı olarak çözmüştü. Bizim buradan aldığımız deli noktası başlıkla aynıdır değil mi? Başlığı ifade ediyor. Başlıkta ne vardı İdris? Allah'ın isimlerine saygılı olmak. Yani bundan maksat nedir? Allah'a ait olan bir ismi almamak. Eğer almışlarsa birileri de onu değiştirmek. O halde bu bab böyle kısa öz bir şekilde değerli kardeşlerim bitiriliyor. Peki hemen dikkat çekilen konulara geçiyoruz. Evet İdris oku. Bir Allah'ın isim ve sıfatlarına saygı gereği onun sıfatlarından çağrıştıran <gülüyor> isim ve künyelerden kaçınmak. Evet yani bir insanın Ebu'l-Metin, Ebu'l-Hakem değil mi? Ebu'l-Kadir buna benzer bir isimler almaması gerekiyor. Kadir'in işte babası, Metin'in babası, Vahab'ın babası bunlar olmaz. Abdul Abdülkadir, Abdurrahman, Abdullah bu isimleri almamız gerekiyor. Hassatan bizim toplumumuzda, avamımızda bunlar meşhurdur kardeşler. İkinci madde. Evet kim okuyacak? Evet Muhammed. İki, bu sebeple isimlerin değiştirilmesi. Yani bu şekilde değiştirmede hiçbir sakınca yoktu. Nitekim sünnettir. Evet Halil. Künye en seçilmesi. Evet burada bir sünneti gördük. Yani künye içinde hangi isim verildi? Ee, evlatlar içerisinde en büyük olan kimse onun ismine Allah Resulü künyesini verdi. Yani Şurey, e, Ebu'l-Hakem denilen o zatın en büyük oğluydu. Dolayısıyla da ona Ebu Şurey denildi. Bu da bir sünnettir. Araplarda aslında mesela e, isimlerden ziyade ne denilir? Sürekli e, mesela medetü <gülüyor> semmunen. Ante ism o Kalkirim Abu Hussein, Maşallah. Ante mütezeviç? <gülüyor> Zavucak Allah inşallah. Nam. Ante mütezeviç? Ende Maşallah. Hussein. İfaden Ante Abu Hussein. Malik. Habluğa. Akber men? Hussein. Maşallah. İfaden Ağa, ah, huwa min Suriye. yani arkadaş Suriyeden e, ve Hussein adında, Musab adında e, dört tane evlatları var kendisinin, Hüseyin. Efendim. Evet bu çocuklarından en büyüğü olan Hüseyin olduğu için ne deniyor kendisine Ebu Hüseyin deniliyor. Şimdi hemen diğer konuya geçiyoruz kardeşler. Diğer başlığımız evet oku bakayım kardeşlerden bir tanesi Soner. Evet başlığımızı okuyacaksın. Evet vaktimiz yok Soner İdris evet. İçinde Allah'ın zikri yahut Kur'an ya da peygamberin bulunduğu bir şeyle alay etmeyin. Evet bir kişiden daha alalım Hocam. İçinde Allah'ın zikri yahut Kur'an ya da peygamberin bulunduğu bir şeyle alay etmeyin. Güzel. Yani babu men hezele şeyin fihi zikrullahi evil Kur'an evil Rasul. İçinde Allah'ın zikri yahut Kur'an'ın peygamberin bulunduğu bir şeyle istiza etmek... Alay etmek, dalga geçmek, yani Allah muhafaza Allah'la veya ayetiyle, Kur'an'la veya ayetiyle, Resul'le veya sünnetiyle alay etmek ve bunun tevhide aykırı olduğunu bakın burada göreceğiz. Evet, şimdi bu başlıktan hareketle kardeşlerim, Kur'an'ın Resul'ün haber verdiklerine teslim olmak, kabul etmek tevhidin gereğidir. Eğer bir Müslüman, Kur'an'dan gelen haberleri, rivayetleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetleri kabullenmezse, reddederse veya alay ederse, dalga geçerse, küçümserse, basit alırsa bu kardeşlerim tevhide aykırıdır. Çünkü Allah'a ve Resulüne iman eden bir müminin Allah'a ve Resulüne saygılı olması gerekir. Bu imanının gereğidir. Demin de söyledik, madem Allah'a iman ediyoruz, İmanımızın gereği onun ismine de sıfatına da ne yapacağız? Saygı duyacağız. Kur'an'dan bir ayetle alay etmeyeceğiz. Veya Peygamber'den gelen bir sünnetle asla alay etmeyeceğiz. Kim bunları yaparsa tevhidin dışına çıkar. İmanını zedeler. Zaten insan için iki seçenek var. Ya Allah'ın dinini kabullenmek, teslim olmak ya da Allah muhafaza inkar etmek, istiza etmek, alaya almak, dalga geçmek ve bu dinden çıkmaktır. Başlıkta bakın burada hezele fiili geldi. Fiilden maksat nedir burada? Hezele fiili dalga geçmek, alay etmek, basiti almak, küçümsemek bu anlamlara geliyor. Yani bir insan Allah'ın ayetlerinden bir ayeti dalgaya alsa, Allah Resulü'nden gelen bir sünneti alaya alsa bu insan dinden çıkar. Dolayısıyla bu başlıktan hareketle bazı örnekler vermemiz lazım. Peki bu örneklere geçmeden önce bu başlıkla tevhidin arasındaki münasebet nedir, alaka nedir, bana kim açıklayacak? Bu başlıkla tevhid arasındaki münasebet alaka nedir, bunu bana kim açıklayacak? Sizlerden alalım kardeşler. Evet dostlar. Zor mu soru? Evet Musa selam selam alay etmek bu zamanda bu sakal mı ya güzel kulağı, bu zamanda bir, bir şey mı evet yani taşıp insanlara laf bir sarık gibi, gibi yani insanlarla karşılaşırsın sen hemen örneklere geçtin ama olur yani bizim şu an kitab-ı tevhidle, tevhidle bu başlığın arasındaki münasebet nedir? Allah'la, Resulüyle alay etmek, dinin alay etmek değil mi? Dini küçümsemek değil mi? Dalga geçmek değil mi? Allah'a saygısızlık, hürmetsizlik değil mi? Bu tevhidi bozmaz mı? Tevhidin gereği nedir? Allah'ın ismine, emrine, hükmüne, dinine, şeriatına, kuralına... Emrettiklerine hürmet duymak, saygı göstermek, değil mi? yerine getirmek veya bir Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bize haber verdiklerini tasdik etmek. Şimdi bunları somutlaştıralım. Allah kitabında hırsızların ellerinin kesilmesini emrediyor mu? Emrediyor. Şimdi bu çağda hırsızın elinin kesilmesi konusunda birileri alay ederse ne olur? Bu ayet gereği ve bu başlık gereği bu tevhidin içerisinde olduğundan dolayı dinden çıkar. Veya biri namaz dalay etse. Gördünüz mü internette Esed'in askerleri Nusayri'nin kafirleri, müşrikleri ne yapıyorlardı? Mescidin içerisinde Müslümanların kıldığı namaz şekliyle alay ediyorlardı birbirleriyle. Vuruyorlardı. Gördünüz mü böyle bir şeyi resmi internette video olarak yani namaz dalay ediyorlardı değil mi? Veya bir Müslüman Allah muhafaza sakal uzatmış veya bir Müslüman bacım başını örtmüş Niqab takmış yani hijabını, onun çarşafıyla, sakalıyla alay edenler Allah korusun bu dinden çıkar. Vallahi benim bu sakalıma çok küfür edilmiştir. Şahsımın bu sakalına çok küfür edilmiştir. Hem de inkar eden hadis inkarcıları tarafından. Bu hadis inkarcıları müşriktir, kafirdir kardeşlerim. Sakalla, hijabla alay ediyorlar. Vallahi tarihte bunlar kadar safık bir topluluk da görünmedi. Özellikle ben Müslümanım diyenlerin içinden çıkıp da dinden çıkanların en başında bunlar geliyor. Allah muhafaza. O yüzden dinin bu güzel değerleriyle alay etmek, onları dalgaya almak, küçümsemek, saygı duymamak, Allah'ın şairinden saymamak ve müminlerle dalga geçmek kardeşlerim kesinlikle caiz değildir, bu küfürdür. Peygamberimizin döneminde bunları yapanlar münafıklardı. Allah ayetler indiriyordu. Bu yapılanların münafık karakteri olduğunu bildiriyordu. O halde münafıkların hasletlerinden bir hasleti bir sıfat almayacağız. Nasıl olur da Allah'a iman edenin Kur'an'ın ayetiyle veya bir peygamberden bir rivayetle bir hadisle alay ettiğine şahit olabiliriz. Böyle bir şey asla ve asla doğru değildir. Kim eğer alay ederse dalga geçerse bu küfürdür. Bundan birkaç gün önce internette yine gördük. Haberlerde gördük üniversitede bazı gençler kahrolsun şeriat, kahrolsun şeriat diyerek açıktan ifadede bulunarak küfür yollarına gitmişlerdi. Onların Allah'a, peygamberine saygılarının olmadığına şahit olduk. Yıllar önce de buralarda değil mi kahrolsun şeriat diyenlere şahit olduk. O halde değerli kardeşlerim burada açık bir şekilde alayın küfür olduğunu, tevhide aykırı olduğunu öğreniyoruz. Peki sahih bir hadisin, mutawatir bir hadisin, bu ümmetin muhaddisleri tarafından kabul görmüş bir sahih hadisinin alaya alınması veya inkar edilmesi bu başlık altında küfür mü değil mi? Vallahi ve billahi küfürdür. Bunu iyi bilsinler. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde açık seçik, dinle, kitapla, hadisle, sünnetle alay edenler kafirlerdir. Şimdi biraz sonra ayet gelecek. Herkes ayağını denk alsın. Madem Allah'a iman etti, Resulüne iman etti, onlardan gelen haberlere, rivayetlere de iman edeceğiz. Hadisler bize sahih bir senetle ve sahih bir metin olarak ulaştığı müddetçe biz onlara iman ettik. Onların inkarı ve onların alayları kardeşlerim küfürdür. Edip yüksen Amerika'da hani biliyorsunuz devenin sidi meselesi var. Devenin sidi kardeşlerim. Allah Resulü tarafından Medine'de karın ağrısına tutulan Urekit kabilesine takdim edilmiştir. Ve Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla onlar Allah'ın izdiğine devenisi sidiğinden, ve sütünden ne yapmışlardır? Şifa bulmuşlardır. Evet bu hadis sahihtir. Müslüm'de geliyor iman ediyoruz. Ama bu insanlar alay ediyorlar. Hani o sineğin biliyorsunuz yemek kabına düştüğü zaman batırılıp yeniden çıkartılıp yeniden batırılması meselesi var. Bir kanadında zehir, bir kanadında ne var? Evet, şifa var. Bu hadislerle alay ediyorlar. Bu hadislerle alay ediyorlar. Hatta diyorlar ki bu diyorlar eti yenen hayvanların diyorlar dışkıları temizmiş. Benim malay ediyorlar. Diyorlar ki Ubeydullah Arslan diye bir tane sapık çıkmış eti yenen hayvanların. Yani düşünün dışkıları temizdir diyor. Ben böyle bir iddiada şahsım bulunmuyorum. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Hadislerde bunlar haber veriliyor. Yani bakın hadislerle alay ediyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselamın tüm hadislerini küllüye yok sayanlar var. O halde bunların konumu nedir bu başlık altında? Küfür içindeler. Herkes ayağını denk alsın. Biz de gününde bu sözümüzden dolayı Allah'a hesap vermeye hazırız yani. Tamam mı kardeşler? Bir üçkağıtçılık bulmuşlar. Diyorlar ki biz diyorlar Kur'an'ın ayetlerinin Allah'tan geldiğine yemin ederiz. Sen hadislerin Allah'tan geldiğine yemin eder misin diyorlar. Subhanallah akılla değil mi mantıkla hareket edip Müslümanları hadis düşmanlığına sevk ediyorlar. Değerli dostlarım bunlara dikkatli olun. Bunlara karşı da bilinçlenin şuurlanın. Son zamanlarda bunların haddinden fazla Müslümanlara zararlarına şahit oluyoruz. Gelin birinci delilimizi okuyalım. Evet Muhammed allah Teala şöyle buyurmuştur. Bismillah. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan, biz sadece lafa olmuş şakalaşıyorduk diyeceklerdir. Dedik, de ki Allah ile onun ayetleriyle ve Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. Zira siz imanınızdan sonra tümle girdiniz. Tövbe 65-66. Evet. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ اِنَّمَ كُنَّا ve وَنَلْعَبُواۜ Bil Allah ve ayetleri ve Rasulüne kum tum Ayet ne kadar güzel. La ta'atdir. Kut kafartum. Bagda imanikum. Evet, bir kişiden daha dalım. Abdullah. Muhtalı şöyle buyurmuştur. Eğer onlara niçin Allah iftirlerini sorarsan, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk diyeceklerdir. De ki, Allah ile, onun iftir ve Resulü mi alay ediyorsunuz? Boşuna üzüntülemeyin. Zira siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Tevbe 65-66. Bu ayette kardeşlerin münafıkların küfrü açıkça beyan ediliyor. Münafıklar müminlerle resulle alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Tebuk gazvesinde yola çıkılmıştı. Yolda güya şakalaşmak eğlenmek adına ayetle Resul ile alay ediyorlardı. Şimdi gelin o rivayeti okuyalım. Bakalım onların münafıkların dalga geçmeleri nasıl olmuş? Allah bu ayeti neden indirmiş? Hep birlikte şahit olalım. Evet Abdullah Hocam. i̇bn Ömer radiyallahu <gülüyor> anh bu da yine <gülüyor> Muhammed bin Kab el-Küraizi, Zeyd bin Esnem el-Adevi ve Katadev. Hem de hepsinin sözlerinin bir araya getirilmesi şekliyle olay. Şöylece naklediler. Tebuk gazvesinde bir adam dedi ki Evet. Tebuk gazvesi en zor gazvelerden bir gazveydi. Meşakkatliydi. Sıcak bir zamana denk gelmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer gazvelerine nazaran bu gazveye ağırlık verdi. Ve bu gazvenin gidilecek mekanını tipik olduğunu daha önceden bildirdi. Çünkü o gün ayrışma olacaktı. Nitekim münafıklar kendini belli etti. Muhlisler de Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın safında kaldı. Şimdi bakalım neler yaşandı. Evet. Bu bizim Kur'an okuyucularımız kadar mideleri geniş, dilleri yalancı ve düşman karşısında korkak kimseler görmedik. Bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onun Kur'an'ı ezberleyip okuyan ashabını kastediyordu. Bunun üzerine Ab bin Malik el-Eşşair radiyallahu anh ona yalan söyledi. Sen ancak bir münafıksın. Bunu elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vereceğim dedi ve Ab bunu anlatmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ki Kur'an ayetini kendinden önce inmiş buldu. Adam Özür için Resulullah'a geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine binip hareket etmişti. Ona, ey Allah'ın resulü, biz sadece yolun yorgunluğunu almak için lafa dalmıştık dedi. İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki, adamın manzarası hala gözümün önünde gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden devesinin yularına asılıp Ayaklarına taşlar vurar, çarpa gitmeye çalışır bir halde. Biz sadece lapan almıştık, oyalanıyorduk deyip duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ona dönüp bakmadan Allah ile onun ayetleriyle ve Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Tövbe 68 diyor da başka bir şey demiyordu. Evet, münafıklar Tebuk gazvesinde Sahabe hakkında şöyle diyordu, bu bizim Kur'an okuyucularımız, kurralarımız, Kur'an hafızlarımızın mideleri geniş ve dilleri yalancı ve düşmanlara karşı da çok korkaklar diyorlardı. Bundan maksatları ashab-ı kiramdı, ashab-ı kiramı küçümsüyorlar, aralarına fitne tohumları ekiyorlar ve Tebuk kazvesinde müminlerin gücünü zayıflatmaya çalışıyorlardı. Tabi sahabilerden Allah ondan razı olsun af bin melik eşcai bu duruma şahit olunca dedi ki sen bir münafıksın söylediğini de Resulullah'a haber vereceğim. Haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştığında onlar mazeretlerini öne sürdüler ama Allah onların mazeretlerini kabul etmedi bu ayet indiği zaman. Demek ki bazı mazeretler var kabul olur bazı mazeretler var kabul olmaz. Çünkü bunların kalplerinde nifak vardı. Nasıl mazeretleri kabul olur ki? Kalbinde iman olur, tevhid olur. Hata yapar bir mümin. Allah onun özrünü kabul eder. Ama bunların kalbinde nifak vardı. Küfür vardı. Kalbinde küfür olanın geçerli bir mazereti olur mu? Tabii ki peygamberimiz haber aldığında, onlar da peygamberimize mazeretlerini ileriye sürdüklerinde... Peygamber ve vesselam ayeti okuyordu başka bir şey demiyordu. Allah Resulündeki edebe bakın. Allah Resulü münafıkları öldürmeye kalksa ümmetinin arasında tefrik olacak. Ashabı bölünecek, parçalanacak. İslam düşmanları diyecek ki bak Muhammed kendi adamlarını öldürüyor, katlediyor. Dolayısıyla tefrika, nifak daha da çok büyüyecekti. Biz buradan ne öğreniyoruz? Ayetle Peygamberle, dinin emir ve hükümleriyle alay edenlerin Allah katındaki hükmü nedir? Küfürdür. Eğer bir insana Kur'an'dan bir ayet inmişse, söylenmişse, yani iletilmişse, bu insanın ayetle alay etmesi küfürdür. Dinle, şeriatla, emirle, hükümle alay etmek küfrün ta kendisidir. Peygamberden kendisine bir haber ulaşılmışsa, Peygamberin bir yaşayan sünneti, yani Allah Resulü'nün fiili sünnetleri ona ulaşmışsa, hala bu insan bana Kur'an yeter diyorsa bu adam kafirdir. Çünkü hiçbir devirde Kur'an bize yeter deyip de Peygamber'in sünnetleri ve fiilleri asla ayaklar altına alınmadı. Ayaklar altına alanların hükmü de küfürdür zaten. Peygamber Aleyhisselam bu gibi insanlardan da bizi uyarmıştı. Koltuğuna oturup da bize Kur'an'dan olan yeter bize sünnet gerekmez, sünnet helal ve haram koymaz diyenleri Peygamber aleyhissalatü vesselam önceden uyarmıştır. Onların okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmez. Yani fehmedemezler, idrak edemezler, ince bir anlayışla kavrayamazlar. Nitekim hakikaten tüm mealcilere, Kur'ancılara bakın, Kur'an'ı kendi reyleriyle, mantıklarıyla algıladıklarından dolayı birçok hükümleri iptal etmişlerdir. Çünkü sünnete müracaat etmezse, Kur'an'ı sünnetsiz nasıl anlayabilir ki? Kur'an'ı sünnete muhtaçlığı, sünnetin Kur'an'ı olan muhtaçlığından daha fazladır. Çünkü bir Kur'an'ın ayetini bir sünnetle ancak anlamaya çalışıyoruz. Sünnet hikmettir ve Kur'an'da hikmetin maksadı da sünnettir. İmam Şafii Rahim Allah bunu bize haber vermiştir. Dolayısıyla hadislerin ilk dönemden günümüze kadar tespiti ve nakli konusunda bir şüphemiz yoktur. O halde kardeşler hadisle ayetle alay etmek küfrü getirir anlatabildim mi yani bu başlıkla bizim tevhid arasındaki alaka münasebet nedir eğer bir insan Allah'tan ve peygamberinden bir delille sabit olan şeyi alaya alırsa küçümselse bu tevhidin imanın gereği olan bir şeyi iptal etmiş olur tevhidin gereği nedir Allah'ı ve peygamberinin haber verdiklerini tasdik etmektir siz bana söyler misiniz? Allah bir peygamber gönderecek. 23 yıl boyunca onun bir sünneti, hedyun uygulaması olmayacak. Hiç konuşmaları olmayacak, hiç hadisleri olmayacak. O zaman bu peygamber niçin gönderilmiştir? Allah 23 yılda neden indirsin bu Kur'an'ı? Zemille adeta indirir gibi Kur'an'ı birden bir indirebilirdi. Ne gerek vardı risalete? Ne gerek vardı peygamberimize değil mi? O halde bu peygamber Kur'an'ın tebyincisi Beyan edigisi. Mübeyyen nedir Kur'an? Mübeyyin kimdir? Allah Resulü ve Vesselam'dır. O halde yani bir sünnetle alay etmek, hadisle alay etmek küfürdür. Özellikle bunun üzerinde vurgu, vurgulanıyorum. Neden üzerinde duruyorum? Çünkü asrımızda sünnet inkarcıları aşırı derecede e, toplumda gündemlere geliyorlar. Şimdi geldik hemen dikkat çekilen konular 1 ve 2. Devam ediyoruz. Evet Vehbi. Bu pek büyük bir konudur. Zira o söz edilen şeylere, şeylerle alay eden kimsenin kafir olacağını göstermektedir. Yani Kur'an'la, sünnetle, dinle, şeriatla alay etmek, küçümsemek. Peki küçümsemek, alay etmek, küfrü getiriyor. İnkar etmek ondan daha beter bir şey değil mi? Dan yani küfrün tam kendisidir. Yani double küfür diyebilir miyiz? Çifte küfür. Yani... Katmeli küfür diyebiliriz. Allah muhafaza. İkinci madde. Evet. Ökkeş. Bu hükmü kim olursa olsun Allah ile onun ayetleriyle ve Resulü ile alay eden kimse hakkında ayetin tefsiri ortaya koyar. Evet. Yani bu ayete baktığımızda zaten Tebu kazvesindeki o gelişme üzerine indiğini biliyoruz. Onlar ayetle Allahla yani Rasul ile alay ettiler. Dolayısıyla bu hükmü Kasandılar 3. Evet Muhayen, Yunus. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Uzun zamandır gözükmeyince biz de bazen isimleri unutuyoruz yani. Evet. Şimdi biliyorsunuz Af bin Melik Eşcai bu lafı peygamberimize taşıdı. Yani münafıkların sözünü peyhambere taşımak bir nemime, gıybet mi? Değil. Fasığın, facirin, kafirin, münafığın İslam'a düşmanlığını nakletmek, haber vermek bu bir laf taşımak değildir. O halde buradaki yani laf taşıma ile değil mi? Allah ve Resul için nasihat konusu birbirinden ayrıdır. Çünkü madem Allah'a ve Resulüne iman ettik, İhlasımızın gereği Allah'a ve Resulüne saygılı olacağız, zarar verenlere de ifşa edeceğiz. Küfür ehlini, bidat ehlini ifşa etmek, beyan etmek, açıklamak kardeşlerim dinin bir gereğidir. Bazen diyorlar ki siz diyorlar sadatlara sövüyorsunuz, sövmüyoruz. Sadat dedikleri evliyalar denilen şirk koşan insanlar. Bunlar şirk işliyor diyoruz. Şahsına, zatın ailesine sövmüyoruz. Diyoruz ki bunlar şirk işliyor. E bunu da söylemek zorundayız. Şirkse şirk, bidatse bidat. Neden sahabi geldi münafığın sözünü peygamber aktardı? Dini korumak adına. Biri de benim dinime şirk bulaştırırsa, biri benim dinime bidat bulaştırırsa, benim de şirki ve bidatı nakdetmem, söylemem meşru bir hakkımdır. Değil mi kardeşler? O yüzden... Dinde kim zarar verici olursa onu inan etmek gerekir Dördüncü maddemiz evet Mustafa Yine Allah'ın sebebi Beğendiği affetme Hoşgörü hasretliği ile Allah'ın düşmanlarına Takınılması gerekirse Tutumun birbirine Karıştırılması Aralarındaki farkın anlaşılması gerekir Evet yani burada münafıklara karşı Allah subhanahu ve ta'ala merhametli oldu mu yani bunlar da münafıklar böyle yapsınlar, bunlara müsamahakar olalım denildi mi? Dine zararın olduğu yerde Allah ayet indirdi. Peki peygamber onların yüzüne güldü mü, müsamahakar davrandı mı? Hayır. Dolayısıyla yerine göre bakın, Allah subhanahu ve teala hesap soruyor yerine göre de merhamet ediyordu bazen değil mi? Allah peygamberi kafirler önünde e, ölümü hak etmelerine rağmen affedebiliyordu. Yani o, o anki strateji konu neyse ona göre hareket edilir. Beşinci madde. Beşinci madde. Hiç okumamış var mı Muhammed Şahin kardeş? Mazeretlerden kabul edilmemesi gerekenlerin de durumunu anlamda Yani bazı mazeretler var kabul edilir, bazı mazeretler var kabul edilmez. Bunların kalbindeki nifak olduğundan dolayı kabul edilmedi. Hemen diye üçüncü bölüme geçiyoruz. Evet. Bu bir rakamı gazvesi diye çok büyük bir gazveydi. Evet. Burada aslında söylesem, tabuktan dönerken Abdullah bin Ubeyni'nin serüveni de yani Evet. Söylüyor. ve geldikten sonra kapının malik de hani evet. olmuş, Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben yalan söylemiyorum. Ben hiç madret katılmadım. Onla birlikte iki çıza vardı. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki buranınla konuşmayacaksınız. Evet. Ve hatta dedi ki hanımları da sizi olan yana gitmeyeceksiniz. Evet. Boşayan onları yok mu? Evet. Onlar da uzak duracaksınız. Hani bu öyle bir şey ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada tutumunu ve şeyin hiç değiştirmiyor. Evet. Ama onlara tutumlu olduğu için. Güzel. Ee, bu konu üzerinde durduk. Hemen üçüncü başlığımızı okur musunuz kardeşler? Evet. <Gülüyor> ee, Mustafa kardeş. Nimetler, nimetler bir hak ediş değil mutlak Allah'ın bir mutfudur. evet başka kardeşler İdris nimetler bir hak ediş değil mutlak suret Allah'ın bir mutfudur güzel şimdi bu başlıkta kardeşlerim Allah izin verirse şuna şahit olacağız nimeti veren kim Allah Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan başkasına Allah. nimeti isnat edersek bu ne olur Şirket. küfür olur şirk olur Nimete veren Allah Subhanahu ve Teala'ya itiraf edeceğiz. Daha önce üzerinde durduğumuz bir konu. Madem ki Allah bana bir nimet verdi, bereket verdi, hayır verdi, bir güzellik verdi. Allah Subhanahu ve Teala bana dünya nimetlerinin kapılarını açtı. Ben elde ettiklerimin Allah'tan olduğunu iman edeceğim. Yok bunu ben kazandım, ben elde ettim. Ben kendi aklımı kullandım, bunlara sahip oldum. Yani sanki nimetleri kendi mantığımla elde ettim demiş oluruz ki bu Allah subhanahu wa ta'ala'ya karşı büyük bir hürmetsizlikti. Şimdi bu konuda birinci ayetimizi okuyalım. Evet. Kim okuyacak? Evet Soner ee, Yunus. Kendisini dokunan bir sıkıntıdan sonra ona katınızdan bir Cuma hocam, bir olsam, Bu çalışmıyor mu? Bu benim hakkımdır. Yavrucu'nun kopacağını sen? sanmıyorum. Tamam. Fakat Rabbime döndürülürsem onu katında şüphesiz benim için... Temizlemiş şey, miydi mi? Bu evet başka? Ee, tahsin? Allah-u Teala'nın buyruğu Kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona katımızdan bir rahmet tattıracak olsa, bu benim hakkımdır. Kıyametin kupacığı sanmıyorum. Fakat Rabbime tündürürsem, onun katında şüphesiz benim için <gülüyor> daha güzeli vardır diyecektir. Bu Evet. Şimdi bu ayeti kerimede bakın kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona katımızdan bir rahmet tattıracak olsak bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Fakat Rabbime döndürülürsem onun katında şüphesiz benim için daha güzeli vardır diyecektir. Şimdi bu ayeti kerimede şahıs dünyada elde ettiği nimetlerin Allah'tan değil kendi eliyle olduğunu itiraf ediyor. Yani nimeti veren kim? Allah. Ama dünyadaki kazandıklarını elde eden olarak kimi görüyor? Nefsini görüyor. Bu tevhide aykırı mıdır? Allah'ı büyüklemeye aykırı mıdır? Ağzımızdan çıkan bu lafsın Allah indinde büyük bir kebira, günah olduğunu bilmeliyiz. İnsan bakın öyle bir kelime söyler ki doğuyla batı arasındaki o ateş büyüklüğündeki o cehenneme düşer. Peygamberin hadisidir bu. Buhari'de geliyor. Yani söylediğimiz lafa dikkat edeceğiz. Bu benim kendi aklımı kullandım elde ettiğim malımdır, mülkümdür, servetimdir demeyeceğiz. Bu malı, bu mülkü, bu serveti bana veren Allah Subhanahu ve Taala'dır diyeceğiz. Yüceltmemiz gereken kimdir o halde? Allah, Allah Subhanahu ve Taala'dır. Şimdi bakın e, buradaki ayet-i kerimeyi İbn Abbas'ın ve Mücahid'in tefsirleriyle öğreneceğiz. Ardından bir hadis işleyeceğiz. Ve o hadis çok çarpıcı bir şekilde bize bir yol gösterecek. Hep birlikte buna şahit olalım. Evet Muzaffer Hocam. Harun da öyle demişti hocam. Sen kendini kazandın mı? Diyerek. Yüklenmiş. Şimdi geliyor ayet. Bahsettiğin ayet geliyor. Sen şimdi o bize Mücahit'in sözünü bir nakledebilir misin? Evet. Mücahit ayette işaret edilen ayette işaret edilen fasıflardakilerin bu benim alın terimdir benim hakkımdır dediklerini ifade eder İbn Abbas tabu sözü söyleyenin tatlığı rahmetin kendisinden kaynaklandığını söylemek istediğini belirtir yani kendi maharetimle ben bunları elde ettim der diyor İbn Abbas'ın ayetin tefsiri konusunda böyle söylediğine şahit oluyoruz mücahid onun talebesidir bu benim çalışmam sayesinde ben bunu böyle hak ettim diye tefsir ediyor o halde kendimizi istat etmeyeceğiz dimeti kime istat edeceğiz Allah, Allah subhane ve teala'ya şimdi bir başka ayet var o ayetimizi kim okuyacak İbrahim hocam kasas 78 karun dedi ki o servet bana benden olan bir ilme göre verilmiştir kasas 78 değil mi karun muzaffer hocam Dedi ki o servet bana, o mülk bana bende olan bir ilme göre yani benim elde ettiğim bir ilme göre verildi. Ben Allah katında şerefliyim, aysiyetliyim, faziletliyim, onurluyum, üzzetliyim, Allah'ın yanında değerliyim. Şimdi zaten tefsirler gelecek. Dolayısıyla aklımı kullandım, mülk ve servet sahibi oldum. Hani birileri diyor ya aklını kullan sen de köşeyi dön kardeşim diyor. Sanki yani bugüne kadar nimet elde edemeyenler, aklını kullanamayan insanlarmış gibi ne yapılıyor? Anlatılıyor. Şimdi devam edelim, tefsirleri okuyalım. Evet, kim okuyacak? Evet, İdris. Ayette yer alan bir ilme göre ifadesi altında çeşitli açıklamalar mevcuttur. Evet. İfatede diyor ki, kazanç yollarını bilmem sayesinde elde ettim demek ki. Yani kazanç yollarını biliyordum, aklımı kullandım, ben de o zaman malı elde ettim, serveti elde ettim. Hiç Allah'ın adına anmıyor değil mi? Karun. nimeti veren Allah. Evet. Devam edelim. Yine başkaları da bu sebep bana Allah'ın benim ona vayet olduğuma dair bir verildi. Anlamındadır demişlerdir. Evet. Mücahit, mücahitin açıklamalarındaki mana da bu bana sahip olduğu şeref sayesinde verildi şeklindedir. O halde kısacası bu ayet-i kerimeyi tefsir eden bizim müfessirlerimizin bize naklettiğine göre özetle, kişi... Elde ettiği nimetleri kendi eliyle, kendi aklıyla, kendi sayesinde kazandığını iddia ederse bu tevhide aykırıdır. imana aykırıdır. Allah'a karşı hürmetsizliktir. Allah'ın nimetine nankörlüktür. Allah'ın verdiğini bir başkasının verdiğine tercih etmektir. Değil mi? Kendi aklını Rabbinin verdiği nimet önüne geçirmektir. O halde ayeti kerimeyi bu şekilde anlayacağız. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde bir hadis beyan ediyor. Şimdi bu Abdullah kardeşten dinleyelim. Bakalım hadis ne kadar güzel konuda daha güzel belli olacak. Devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini çıkmıştır. Evet tabi hadis biraz uzun ama güzel. Dersimizi de bu arada bitireceğiz. Evet. İsrail biri Abraş, Birikel, Biri de kör. Üç kişi vardı ki Allahü Teala onları denemek istemişti. Abrash yani sebev hastalığına tutulmuş insana diyebiliriz. Cid hastası olan insana diyebiliriz. Evet. Onlara bir melek gönderildi. Melek Abrash olana gelerek en çok istediği şey nedir dedi. Güzel bir renk ve güzel bir sen ve insanların kendi kendisi sebebiyle beni çirkin buldukları o şeyin benden uzaklaşıp gitmesidir dedi. Melek onu sıvazladı. Böylece çirkin bulunan hali ondan gidip güzel bir renk, güzel bir cilt verildi. Tabi Allah'ın izdiğine. Allah dilerse bu şekilde olur. Allah dilemeden meleğin de zaten hareket etmesi mümkün değil. Evet. Yine ona en çok sevip istediğin mal hangisidir dedi. Deve yahut sığır dedi. Ravilerden biri olan İsa tereddüt ederek yahut diyor. Bunun üzerine de ona... Doğurması yakın olan bir deve verildi. Melek, Allah o devede senin için bereket kılsın dedi. Devamında melek, Ken olana gelerek, En çok istediği şey nedir dedi. O da, Güzel bir saç ve insanların kendisi sebebiyle, Beni çirkin bulduklar, o şeyin uzaklaşıp gitmesidir dedi. Melek onu sıvazladı, Böylece çirkin bulan hali gidip, Ona güzel bir saç verildi. Yine ona, Ona, ''En çok sevip istediğin mal hangisidir dedi, ''Sığır yahut deve'' dedi. Bunun üzerinde de ona gebe bir inek verildi. Melek, ''Allah o malda senin için bereket kılsın'' dedi. Sonra da kör olana gelerek, ''En çok istediğin şey nedir?'' dedi. ''O da Allah'ın görmemi bana geri vermesi ve böylece insanları görebilmemdir.'' dedi. Melek onu sıvazladı, böylece Allah ona görmesini geri verdi. Yine ona en çok sevip istediğin mal hangisinde dedi? Koyun dedi. Bunun üzerine de ona boğdan bir dişi koyun verildi. Doğurmak üzere olan ikisi deve inek yavruladı. Bir yerde koyun kümesi, birinin bir vadi dolusu devenesi, diğerinin bir vadi dolusu sığıırı, ötekinin de bir vadi dolusu koyunu oldu. Evet, yani abraşın, kelin ve körün bir anda iyileştiğini tedavi olduğunu Allah'ın emriyle şahit oldum. Sonra nimetlere kondular. Değil mi? Vadiler dolusu sığırları, koyunları, davarları oldu. Nimeti kim verdi? Allah. Bakalım nimetin inkar edecekler mi etmeyecekler mi? Dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı dedi ki, sonra günün birinde melek kendisinin onlarla daha önce karşılaştığındaki görünüşü ve Kılığı içinde abraş olana gelip, fakir bir adamım ve yolcuyum. Yolculuğumu devam ettirmem için gerekenler ise bitip tükenmiştir. Bugün beni önce Allah'tan, sonra da senden baş, başka geceğim yere ulaştıracak yoktur. Sa sana bu güzel rengi, bu güzel seni ve bu malı verinin hakkı için senden yolculuğunda kendisiyle sadece gideceğim yere ulaşabileceğim bir de istiyorum dedi. Abraş hak sahipleri pek çoktur. Yani her isteğine verecek olsam dedi. Yani hak sahipleri çoktur. İsteyen isteyene. Yani eğer ben verecek olsam malımdan, davarımdan değil mi kazandıklarımdan çok isteyen var. Yani verecek olsam bir tane bile kalmaz. Hadi oradan sen de sana vereceğim deyip yani ne yaptı? Ters dedi. Evet. Melek ona şöyle dedi. Ben seni tanıyor gibi sen Ablaç olup insanların çirkin buldukları bir kimse ve fakir biri değil miydin? Sonra hani Allah az, azze ve celle sana bu balı vermişti. Adam gerçek şu ki ben bu balı babadan, dededen biran verdim dedi. Bunun üzerine melek e, eğer yalan söylüyorsan Allah seni o eski haline döndürsün dedi. Sonra devamla dedi ki dikkat edin yalan söyledi değil mi? Evet. Dünya malı için yalan söyleyen kapitalist bir insanın örneği geçmişten size buraya bakın yansıyor. Evet devam edelim. Sonra devamlı dedi ki, Melek onunla ilk önce karşılaştığı, önceki görünüşü içinde kel olana gelip, diğerine söylediklerinin aynını ona söyledi. O da aynı, diğerinin verdiği cevapla ona karşılık verdi. Bunun üzerinde de Melek, eğer yalan söylüyorsan, Allah seni o eski haline döndürsün dedi. Sonra devamla dedi ki, Melek, önceki görünüşü içinde kör olana gelip, fakir bir adamım ve yolcuyum. Yolculuğuma devam etmem için gerekenler ise bitip tükenmiştir. Bugün benim önce Allah'tan, sonra da senden başka gideceğim yere ulaştıracak yoktur. Sana görmeni geri verenin hakkı için senden yolculuğumda, onunla sadece gideceğim yere ulaşmayı dilediğim bir koyunca durdum <gülüyor> dedi. Adam ben kör bir kimseydim. Ardından Allah görmeyi bana geri verdi. balından dilediğini al. Allah'a yemin olsun ki bugün Allah için isteyip aldığın hiçbir şey için sana zorluk çıkarmam dedi. Bunun üzerine ise melek malını al. Çünkü siz sadece dinlendiniz. Allah senden razı olmuş. Diğer iki arkadaşına ise dedi. ve Müslim de etmişler. Evet kaynaklarımız sağlam kaynaklar. Buhari ve Müslim'de geliyor. Ve bu imtihandan başarılı olan, zafere eren kim oldu? Ama olan, yani kör olan insan nimeti Allah'ın verdiğini itiraf etti ve ona nankörlük etmedi. Ve nimetin Allah'tan olduğunu itiraf ettiğinden dolayı dolayı da Allah subhanahu ve Teala onun nimetini devam ettirdi. Ama diğerler o imtihanı kaybetti. Bizim bu hadisten almamız gereken ders neydi? Başlıkla alakası nimeti veren Allah'tır. Nimet Allah'tan başkasına nefsimize isnat edersek bu da tevhide aykırıdır, imana aykırıdır. Tevhidi bozar. Çünkü nimetleri veren Allah'tır. Rabbul Alemin'dir. Şimdi geldik dikkat çekilen konular ve bitiriyoruz. Bir, Eyüp Üzerinde durduk. İkinci madde Mustafa ayette yer alan bu benim hakkımdır diyecek ifadesinin anlamı yani bu benim hakkımdır yani Allah'tan kendisine bir nimet verilmiş bu benim hakkımdır bunu ben hak etmiştim zaten dünyada kazandım çalıştım elde ettim hani diyorlar ya tırnaklarımı kanatırcasına çalıştım elde ettim değil mi gecemi gündüzüme kattım elde ettim bu evi bu tarlayı bu malı bu mülkü sanki bütün her şey kendi eliyle oluyor inanın öyle çok insanlar var yani. evet 3 kim okuyacak evet o servet, o servet evet. bana bende olan bir ilme göre verilmiştir ifadesinin anlamı evet o servet bana bende olan bir ilme göre verilmiştir kim diyordu bunu Karun o bendeki ilimden dolayı kafamdaki zekadan dolayı ben kendi zekamı çalıştırdım aklımı kullandım köşeyi döndüm değil mi uyanıklık ettim yani bu devirde böyle uyanılık uyan edenler de çok yani değil Ramazan hocam? Evet, Allah muhafaza. Dört, kim okuyacak? Evet, bu anlatılan kıssada yer alan büyük ibretler, e, malum zaten ibretler üzerinde durduk, burada kalıyoruz. Subhanek Allahumme ve bihamdik, eşvedu ennâ ilahe illa ente ve estağfurka ve tuğboh ileyk.